623, numaralı konu, Miktad bin Esved'in adaleti, Miktad'ın komutanı tarafından dövülen bir askerin hakkını araması, evet, içlerinde Miktad bin Esved'in de bulunduğu bir askeri birlik düşmanlar tarafından kuşatılmıştı, birliğin başındaki emir hiç kimsenin bineğini otlatmaya çıkarmamasını emretti, ancak bu emri duymayan bir asker bineğini otlatmaya çıkardı, emir de haber aldığında onu dövdü, adam, hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim, diye söylenerek yerine dönüyordu, yolda Miktad Miktad bin Esved'le karşılaştı, onun perişan halini gören Miktad ne olduğunu sordu, adam da başına gelenleri anlattı, bunun üzerine Miktad bin Esved kılıcını kuşanıp adamı da yanına alarak Emir'in yanına gitti, Miktad Emir'e, bu adamı dövmeye hakkın yoktu, kısas yapılması gerekiyor, dedi, Emir de bunu kabul ederek adama kendisini dövebileceğini söyledi, ancak adam onu affetti, bu olanlar üzerine Miktad, yemin ederim ki artık İslam'ın hakim olduğunu görebileceğim, diyerek Emir'in yanından çıktı.